الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا evlân لولا Allah ve الله hufîqi ve ad بالله لقد ربنا بالحق صلوا على محمد الله ala r-rasulina muhammed ala s s s محمد s s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 صدق الله Allah, Mâna, bil Mâna, العظيم Mâna, لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم Mâna, بالحي القيوم الذي لا يموت Mâna, Mâna, عنكم السوء بلا حول ولا Mâna, Mâna, بالله العلي العظيم. Iki tane koruyucu amelleri koruyan melek, رَفَعَا اِلَى اللّٰهُ Teala مَا حَفِظًا Gece veya gündüz bir kulun amellerinden, yaptıklarından hıfzettiklerini, zaptettiklerini, yani deftere yazdıklarını allah Teala'nın teftiş makamına yükseltirler. Mevla mekandan münezzeh. Onun için teftiş makamı var, kabul makamı var, arz makamı var. O makamlar tayin etmiş. Onlar mekândadır. Yedici kaç semağdadır, arşdadır, levh havuzdadır, altındadır, sidretül ül Bunlar Bunların hepsi mekândadır. Bunların hepsi mekan mefhumunun dahilindedir. Çünkü bunlar alemler mefhumuna dahildir. Alemler. Arş bir alem, kürse alem, hepsi alem. On sekiz bin alem allah Taala Teala alemler mefhumundan hariçtir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbidir o. Onun için onda mekan olmaz. Bu itibarulă Mevla'nın teftiş me mekanı vardır. Oraya gelen dosyaları oraya melekler getirirler. Yani bil fiil böyle manevi değil yani zahiren böyle kağıt anladın mı? Elle tutulan, găzde görülen böyle kağıtlar, e, sayfalar şeklinde Defterler açılır yani. Şu Kur'an-ı Kerim'de وَنُخْرِجُلُوَيْهُمَ الْقِيَامِتِ Kitaben, kitap koyacağız önüne açacağız adamın diyor. şu شُعُرَ Açık kavuşacak ona yani. Amel defterlerini Kur'an-ı Kerim kitap olarak beyan ediyor. Onun için e, bu makamlar e, mekanlıdır. E, i̇şte melekler oraya gelirler böyle sayfeler halinde. Senin günlük amelin var burada. Bir gün ne yaptın, bir gece ne yaptın? Sağ tarafa ne yazdırdın? Sol tarafa ne yazdırdın? Bunlar getirirler, oraya koyarlar. Bunun üzerine Mevla Teala Fejidullah fi evvelis sahifeti ve fi ahris sahifeti khayra. Allah Teala bu gelen defterin sayfen şeyine bakar. Bir başına bakar. Mevla bakması lazım var mı? Lüzum yok. Bulur diyor zaten, bakar demiyor. Hadisde işte, Fejidü bulursa. E bulursa Allah kaybettiğini mi bulacak, bilmediğini mi bilecek öğrenecek.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 Rahat, rahat istincaya vakit kalsın istibraya vakit kalsın ekürgal adım yürüyeceksin edeceksin neyse durumuna göre e, pamuk kullanacaksın vesaire yani bunlar hepsi vakit ister ben 40 dakikada zor yetiştiriyorum 40 dakika evvel kalksam siz nasıl 20 dakikada yetiştiriyorsunuz 13'ün insan ilk kalktığında neyle başlar veya tehcide kalktı zaten maşallah tehcide kalkanlara efendim hiç yatmayanlara daha maşallah Bir de la kuvvete illa billa olsun onlara. E ne mubarek adamlar vardır. E şimdi bu noktada e, Mevla bu, bakar, sayfanın başında hayır var. Yani iyilikle başlamış, namazla, zikirle, dua ile felan. Sonra bir de sayfanın sonuna bakar. Sonu ne zaman? Sonu da yattığın zaman. E çünkü defter, o, seni uyurken defter dürülüyor. Sonda bakar. Estağfirullahalâzîm vellezîn.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 Mesela Muharrem'in başı var, sonu var. Değil mi? Haftanın başı ne zaman başlıyor? He? Yani A Arap şey tabi Yehulahat, birinci gün pazardır. pazardır. Birinci gün pazardır. Ee, buradan başlıyor diyelim. Bir daha pazara geliyoruz. Cumartesi sondur, paydor. Ondan sonra burada bir dosya var. Gerçi ameller allah Teala, pazartesi, perşembe arz ediliyor.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 Biz Nuh'un gemisini ayet olarak bıraktık dünyada diyor. Öbürü sene senede bitiyor, bir şey sene senede kayboluyor, 200 sene senede kayboluyor. Ama Nuh'un gemisini bıraktım ben diyor. Ayet olarak kalacak, var mı ibret alan diyor. Gemi tamamen yani, uydur resimleri de var vesaire. Yani Nuh Aleyhisselam'ın kabri şerifini ziyaret ettim ben Cizre'de. Yani kuvvetli bir rivayet Cizre'de olması, çünkü Cudi Dağı'na yakın Cizre. Şırnak'a bağlı şu anda da, Silop ilçesiyle o arada, şırnak silop arası. Fakat Cizle'nin de üstünde tabi, Cizle'den görünüyor Cudi Dağı. Nuh Aleyhisselam'ın kabri şerifi de, yani kuvvetli bir rivayete göre oradadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiçbir peygamber hakkında kesin konuşulamıyor kabri. Ama rivayetlerin kuvvetliliği Cizle'de olması uygun da düşüyor. Ama ben Lübnan'da da ziyaret ettim. Ondan sonra e, Nuh Aleyhisselam'ın kabr şerifini birkaç yerde ziyaret ettiğim vardır. Bazı rivatler de Mekke'dedir. Ondan sonra orada 80'ler köyü var. Cürihan'ın neteklerinde yani Cizre'de doğru. 80'ler köyü. Semanin köyü. 80'de önemlidir. Çünkü o 80 kişiydiler gemide. Onların da indikten sonra yerleştikleri mahalli. Allah Teala PKK'dan tamamen o bölgelerimizi halasă îlesin. Allah'u salli ala Seyyid-i ve ala al seyyid Muhammed. Allah'un bir hakkı seyyid Muhammed ve al seyyid Muhammed. Ya Rab, Şırnak, Cizre, Silobi, Ya Rab, Yüksekova, bütün o beldelerdeki, vatanımızın bütün topraklarındaki, dağlarındaki, merhalarındaki, ne kadar eşkıya terörist, vatan, haini, PKK var ise hepsini kahru, mahru, perişani, Askerimizi mensur muzaffer eyle, Onları...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 Yine de o şehitlerde de istihbarat, zafiyeti falan. Yine FETÖ'nün kripto elemanları yüzünden oluyor bazısı. Bazısı ondan oluyor. Allah'ım bitir bu adamları ya Rabbi. Bunları tüket son nesline kadar, son neferine kadar, zerre kadar, seveni, sempatisi olanlarla beraber hepsini helak eyleyip bitir ya Rabbi. Salli ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellim. Evet. 13'ün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 Kalkıyor oraya, PKK ile oluyor ya. Allah Allah! Ne periz ne lanatursun. Anlasana ki işte. Mesele, Arzı Mevud. Mesele, Yahudinin vaat edilen topraklar projesi olduktan sonra öyle efendim, ne ulusalcıyım diyene inan, ne milliyetçiyim diyene güven. Çünkü Yahudi, bir adamı oynatırsa elinde, siyonist projeleri alet olduysa, zaafları varsa,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 agah ile haberdar ile amil ile ya rabbel alemin Allah'ım gafillerden eyleme ya Rabben. gafil ne demek gafil gafil ve la tekun minel diyor Allah gafillerden olma yani gafil gaflet türkçeleşmiş Arapçadır ama habersiz yani sene çıkıyor millete haberi var mı Hicri yılbaşı geliyor millete haberi var mı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 Abdestini rahatlıkla bozuyor. Bir kere düşünmüyor. Allah benim bağırsağımı çalıştırmasa taş etse ben bas bas bağırırım. Gafil bu, gafil. Yemeye basıyor, besmele yok. Kırk çeşitli, bunun tuzu yok, bunun tadı yok. Yemeğe bahane buluyor, ona bilmem ne buluyor. Ondan sonra yemek bitiyor. Ya yedik içtik. Bir elhamdülillah yok. Milletin kafasına bomba yağıyor. Bu kadar sıkıntı içerisinde Halep. Allah'ım kurtar Halep'i ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi, İbrahim Aleyhisselam'un beldesidir Halep. Kurban olduğum Allah'ım, Ehli Sünnet beldesidir Halep. Ehli Sünnet'in kalesidir. E tabi Şam-i Şerif'e bağlıdır. Hadis-i Şeriflerde e, şam Şerif dendiği zaman Halep ona dahildir. En başta dahildir. Çünkü en yakınındadır. E şimdi burada bu kadar zulüm ve ziyet içerisinde Müslümanlar, 900 kişi şehit olmuş yani belki de binlercedir de tabii bize ulaşan rakam 900 kişi şu bir hafta belki yok. Geçen sohbette bu kadar bir şey oldu. Efendim bomba yağdırıyor Esed'in adamları. İran oradan Şii'ye destekliyor. Rusya zaten beraber. Efendim orada Müslümanların kafasına bomba yağıyor. Oradan onlar parti yapıyor, kutlama yapıyor. Sabağa kadar içkiler kırıla. Diyor ki Halep'e yağan bombaların şeyin şerefine.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 kutlama yapanlar İran'ın dini liderine selam yolluyor. Hala mı anlamayacaksınız benim dediklerimi? Hala bu millette, bu memlekette, işte İran'a İslam Cumhuriyeti diyen var. <gülüyor> Ondan sonra Nasrallah'a selam yolluyor. Var ya Lübnan'daki Hizbullah'ın başında duruyor Lübnan'daki. Bunlar ehli sünnet düşmanları. Sahabe'yi sevmiyor, seni benim mi sevecek ya? Bugün Ebubekir Sıddık'ya şey adam onu keser ya.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 İşte zaruret miktarı helalından, işte harama düşmeden ne kazanabiliriz? Helal parayla nasıl geçindirir çoluğu çocuğu işte? Allah hepimize ya Rabbi, bi'tidel nasip etsin faldüke. Ya Rabbi Allah salli ala Seyyidi Muhammed ve ala Seyyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı Seyyidi Muhammed ve ala Seyyidi Muhammed. Ya Rabbi bunu sayr esedi de, Ya Rabbi buna yardım edenleri de, kafirlerden, Müslüman geçinenlerden buna destek verenleri de, Allah'ım mahvukahı perişan perişan eyle. Allah'ın güçlerini iptal eyle. Allah'ın kazdıkları kuyulara düşür Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ehl Sünnet ve Cemaat ordularına, askerlerine nusrat eyle. Nusratiline teyit eyle. Mansur Muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi, Sen Elbab'ı da IŞİD'den kurtarmayı müessere eyle. Amin. Türk askerini de bu operasyonlarda muvaffak eyle. Allah'ım, Haleb'in de Esed'in eline geçmesinden muhafaza eyle. Amin. Haleb'in bütün bir tarafı bomba yağıyor öbür eset tarafında parti yapılıyor. Allah'ım o bombaları parti yapanların başlarına çevir Amin. ya. Onlara döndür ya bela. Bu zavallı zayıf müstazaf durumdaki Müslümanları halasayla ya. Allah'ım onlar ben biliyorum tanıyorum oralara gittim gördüm çok... namaz oranı bizden çok fazla tesettür bizden çok fazla yani bizim durumumuzdan bin kat iyidirler. Ben ona şahidim gördüm yani kurban olduğum Allah'ım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 Ve alâ seyyid Muhammed, Allah'ın bir hakkı seyyid Muhammed'in ve cahil Muhammed. Ve alâ Muhammed, kurban olduğum sana, bu Müslümanların, ehl sünnetin kanlarını, canlarını, canlarını, şu kafirlere, şu hainlere, ehl-i Sünnet, şu sapık haram eyle ya Rabbi. Dokunulmaz eyle ya Rabbi. dokun, durma kurban olduğum Allah'ım sana, ya Rabbel alemin Allah. Salli alâ seyyid Muhammed ve alâ Seyyid-i binden fazla şehidimiz var, hatta milyona yakın. Suriye'li sünnetli şumanlarda onlarda rahmet eyle kabirlerini. Yaralılarına acil şifalar versin. Yani 3-4 milyon, 5 milyondan fazla belki de muhacir var. Onlarda vatanlarına salimen, ganimen dönecek hürriyetleri, imkanları ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Allahumme salli ala Muhammed ve ali sahabe Amin Allahumma. Yani orada bomba yağıyor. Burada şu kadar bir dua yapmazsak biz gâfillerden olmaz mıyız?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 onlardan olmayacağız. Gafillerden olmayacağız inşallah. Ümmetin khalası için inşallah. Allah'ın kapısına dayanacağız gelgele. Duadeden mahrum olmaz arkadaşlar. Mutlaka kazanıyoruz dualarımızdan. Ha işte Suriye kurtulmadı. Sen öyle zannet. Sen öyle zannet. Kurtuldu Allah'ın iznine. Bölen şehittir Allah'ın iznine. Ahirette onları mükafat atacaktır. <gülüyor>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 Her hadiste sözleri aynı. Allahu ve Resulü e'lem. Allah ve Resulü hakkıyla bilir. Biz bilmeyiz ya Allah. Kale buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sünende geçiyor. Muhteber kaynaklarda bu hadisler. i şerif. men cennete min halk illa Yaratık mahlukat arasında yani Allah mükellef kulları arasında çünkü mükellef olmayan cennete zaten konu yok.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 Allah'ın razı gelmiş, itiraz etmemiş, ondan bundan dilenmemiş. Milleti istismar etmemiş, dini istismar etmemiş. Birincisi fakirler giriyor. İlk giren zümre. Vel muhacirûn. İkincisi muhacirler. Muhacirler icret edenler. Şimdi Suriye'de bu rejimin güçlerine karşı savaşanlar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 Şimdi adamlarda her yol var. Adam hem kendi gidiyor Bodrum'da yatıyor, içiyor, yiyor. Kendi tatilinde yapıyor orada. Karılarla, kızlarla, o bir hatanın PKK'lı bir tanesi vardı ya. Bunlar milletvekili. İşte orada resmini çektiler falan. Oturmuş. Ondan sonra Güneydoğu'ya da gidince Bodrum'u tehdit ediyor. Bodrum uzak değil ha diyor. Şimdi bu millet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 Ey meleklerim, onlar sırf bana kulluk ediyorlardı. La üstügüne bir <gülüyor> şey, bana hiçbir şeyi ortak etmiyorlardı. Öyle değil mi asker polis Müslüman değil mi bu milletin evlat? Allah şirk mi koşuyorlar haşa? Tüsetüvümü sığur <gülüyor> ve ütka bi mülmekari ve mutahadümü hadiyyüvü sadi. La satturulay Allah. Onlar la Müslümanlar sınırlarını kapatıyorlardı, çekindiklerinden sakınıyorlardı. Biri ölürken isteğini yerine getiremeden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 abnuhu wa rasul la ilaha illa allah muhammadur rasul kulli lamhat min nafasin 'inda ma shaeu 'ilmul allah allah allah allah celal celal kabul eyle vasul eyle ruhaniyetlerini haber dar eyle fazlu kereminle ya rabbal alamin wa akhirun nas mahshar sabahina kadar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 Senin kaynağın ne şurası? Senin kaynağın Kur'an değil, sünnettir. Senin kaynağın Gogul. E senin ilmin yanlış, yanlış ölçüyü almış, geliyor burada kıyas yapıyor. Ondan sonra diyor ki 30 santim. Ya kardeşim bu zaten 20-30 gösteriyor bu şey. Bu metre yanlış, ölçüm cihazın yanlış, niye göre bana bir şey soruyorsun? Ya memleket böyle, tabii hoca geçinenlerden birçoğu esas bu sıkıntıyla.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 E yani diyor ki işte efendim benim böyle bir müşkilim var, sorun var şu meseleyi çözemedim veya bu nedir ne değildir? Se de soruyor. Bu noktada ona verilecek cevap ne olmuş oluyor? Sa'yün çalışmak oluyor, gayret oluyor li meradı, hastalığını düzeltmek için, cehalet illetini gidermek için bir nevi faaliyet oluyor. Öyle mi öyle? O zaman şunu bilmek lazım. Ve alem şunu bil ki ennel cahilin cahiller Ha kimse de cahilim demiyor ki. Yani yoğurdum ekşi diyen yok. Mesele burada. Adam profesör, halbuki cahil. Yani profesör. Diploması var, şusu var, busu var. İşte bu şu büfe adamlar hepsi profesör. Aşağı yok yani. Doçent ve profesör. <gülüyor> adamın adam yaptıkları işlere bak. Yani tımarhanedeki adam yapmaz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 Yani ibare oku dese ibare okuyamaz Türkçe kitaplardan, kokullardan vesaireden Adam edebiyatçı öbür neydi? Muhammed Nurdoğan Ama ilmi kelam hususunda, akait hususunda Her konuda fetva veriyor Ya senin bu iktisatsın değil E milletin imanıyla oynuyorsun Mahimundan türedik diyorsun Bilmem ne diyorsun Ya bu nasıl olur Kur'an'a muhalif şeyler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 Hakiki doktorlar onlardır. Tabi mürşitler, kalp hastalıkların tedavi, tasavvuf, erbabı, bunlar ayrı şeyler. Hepsinin makamı var. Vel alimun nâkıs Ilminde noksan olan bir alim, la yuhzinul muâlecete ilaç vermeyi güzel beceremez. Diyor. Alim de olsa okumuş, etmiş fakat nakıs nakıs ne demek? Noksanlığı var. Bu adam ilacı, yani...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 Hala Adem Efendi bu oda kalkmış Şey almış herhalde o zaman İskilip Latif Efendi arkadaşıydı Atıf Efendi de almış gelmişler Bir iki soru sormuşlar Bilememiş edemiş demiş o zaman tabelayı kaldır Tabelayı kaldır arkadaş Şimdi Zaten bir adamın nakıs olduğunu nereden anlayacaksın biliyor musun? Gel Her hasta gelsin Her hasta iyi ederim Nakıs işte Kamil olsa ne yapacaktı?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 Çünkü ne diyor? Efendim. Hadis-i şeriflerde zaten esasen İsa aleyhisselam'ın çok hikmetleri var. Bense evvelce de söylüyordum onları. İsa aleyhisselam buyuruyor ki Velatül kul cevahir tahte erculi'l qanaazir. Pırlantaları domuzların, hınzırların ne yapmayın? Ayaklarının altlarına atmayın diyor. Yani bu bu tabi Cok hadis-i şerifler de var, tabi İsa aleyhisselam'ın kelamlarıdır, hadis-i şerif. Mesela yine ne buyuruyor? لَا تَنْتُقُوا بِالْحُكْمَةِ عِنْدَ الْجُحَالِ فَتَظْلِمُوهَا Hikmetli ilimleri, derin ilimleri ne yapmayın? Cahillerin yanında, aklı fikri ermeyenlerin yanında o konulara girmeyin, diyor. Niçin o ilimlere haksızlık etmiş olursunuz? İlme zulmetmiş olursunuz. Peki ne yapmayın? فَلَا تَمْنَعُوهَا نَهْلَا فَتَظْلِمُوه Konuşmamazlık etmeyin. O zaman da ehline zulmetmiş olursunuz. Her ilmin ehli var yani. وَلَا تُعَلِّكُ cevahir fi عَنَيَاكُ الْكِلَابِ diyor. Cevherleri kelplerin, köpeklerin gerdanlarına asmayın diyor. Onun için Evliyaullah herkesin yanında her şey konuşmazlar. Her sorana cevap vermezler. Bu nedendir?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 Doktorun mahareti nerede? Fıdıa katut tabi fi. Burada doktorun mahareti en yakıle diyecek ki, hazır ilaç ilac. Bu senin durumun ilaç kabul etmez. Yani adamın parası da boşuna gitmesin, ümidi de boşuna tükenmesin, morali de bozulmasın. Felâte çekilsen, uğraşma fi bu noktada bir müdavati, bu hastalığın tedavisiyle istikal etme. Niçin lien nefi? Çünkü burada var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 Milleti de şüpheye sokmak için. Yanındaki doğru inanan adam var. Onunla uğraşım dediğim o da acaba diyecek. Ne lüzum var bu konuyu açma senin kardeşim senin durumun tedaviye müsaade değil. Allah istasın hepimizi dersin. Konuyu kapattırsın diyor. <gülüyor> sonra bil ki enne maradul cehl cehalet bir hastalıktır evladım diyor. Bilmemek bir illettir. Bu da alearbat envain 4 kısımdır diyor. Biz şimdi neyin neresindeyiz? Hangi desteyiz? Evladım dedi, sana dedi 8 şey, tane nasihatim var dedi. Dördünü bırakacaksın dedi. 4'ünü ne amel edeceksin dedi. Şimdi biz onun kaçındayız? He? İkisinde miyiz? Yok ya birincisi ya. <gülüyor> Mubarek birin içinde kaç tane iki geçti? Şimdi dört geçecek. Bu dört de birin içinde daha. Mubarek ben de kafamı karıştırma. Bak şimdi daha ikincisi iki hafta sonra belki gelir. Birdeyiz birde. Ha. Şimdi birde bir iki geçti bir iki geçti.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 Şimdi ikiye ayırdı, kabul eden kabul etmeye Şimdi önce ilaç kabul etmeyenleri sayacak. E hadi ha, bunların birisi. Tabii o birin içinde iki çıkar 2'den den dörde geçerdi, şama gibi. Ama mesele dumanı doğru çıksın yani anlayabiliyoruz. menkane kimin ise sualu sorusu veya razu senden yüz çevirmesi veya sana itirazı hasedi seni çekemediği için.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 Komüniste anlatıyorum. Ateiste anlatıyorum. Her sınıf insana anlatıyorum. Ama adam şal varlı cübbeli anlatamıyorum. O zaman işte vakit zahiyatı oldu işte. Bir saatim gitti boşuna. Bir daha da vakit zahiyatına girmemeye karar verdim. Ne olursa olsun dedim. Ben bunlarla muhatap olmayacağım. Doğru mu Doğru mu yaparım? Adam yanlış. Yola gitmiş. Ben ne yapayım? O sonra beni suçluyorsun. Ya ben mi suçluyorsun? Ben sana ne yapabilirim bu durumda? Nasıl destek olabilirim? Yanlışa gidiyorsun. Şunu yaptın da, bunu yaptın da, bunu yapmadınız. Da. Fela yezidu artırmaz lehu o adama. Zaliki en düzgün, en açık, en net, en güzel cevaplar illa artırır bu uzan kızgınlığını artırır ve daveten düşmanını artırır ve heseden çekememezliğini artırır. Şimdi öyle de oluyor ki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 Hayatta yalan konuşamamışım. Yalan konuştuğum anda her biriniz anlarsınız. Çünkü yaparım yani. Ben inandığım konuların üstüne gidebilen bir adam. Hatiplikle ne alakası var? Ama nesi artar? Nefreti artar. Tattarik. Çare yol gösteriyorum sana. Evladım diyor. E gidi ey yüel Biraz erken okusaymışım burayı. Birkaç saat boşuna gitmezmiş. Evladım yol şudur ki ellâ teştegile uğraşmayasın bir cevabihi kıskanan adamın sorusu mücadelesin cevabı ile meşgul olma fakat ile çünkü buyurulmuştur ki yani bu tabii şiirdir fakat şiirlerde evliyaullah'ın şiirlerde var şiirlerde hikmetler var mıdır he ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem ela inne min el beyan lisihra buhar hadisinde geçer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 Adam öyle bir katıfmış ki kadın erkek karışıkmış zaten saflar cumada. He anlatıyor da insanlar var. İçinde azanı olsa adam hutbeden inmezmiş. Ama kimse de hutbe namaz geçti diyemezmiş. Çünkü beyan bu öyle konuşma şekilleri vardır ki sihirden beterdir buyuruyor. Beyne mine şiiri şiirde de öylesi vardır ki yani her şiir kötü müdür? Değildir.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 Cullu zî nimetim mahsûd. Her nimet sahibi çekilmez, haset edilir. Nimeti varsa haset edilir. Nimeti olmayana kim haset edecek? Peki, bu adam eğer bu nimetleri buna Allah verdi. Zâlike fazlullâhi utîmen yeşâ. Bu Allah'ın lûtfudur. Dilediğine verir. Dilediğine fazla akıl verir. Dilediğine fazla para verir. Dilediğine fazla imkan verir. Bunu ben yapıyorum bu seçimi. Vâ rabbu ki yehlûku mâ ve ekhtâr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 Çünkü nefsini tezkih etmesi lazım, Mürşit nasıl olacak? Nefsini tezkih eden de haset mi kalır, fesat mı kalır? Ama işte kılığında olanlar var, kılığında. E şimdi bunlarda haset, fesat var. E sen nasıl çekemiyorsun bu adam? Bu adam da şunları vermiş, Allah bana vermemiş. E peki Allah Teala buyuruyor ki, sizde seçim hakkı yok, İstediğime istediğimi veririm. Nâ nukasemnâ beynim me'îşetim fil hayâti Geçimlerini biz taksim ettik diyor. Para bakımından mı çekemiyorsun, güzelliğini mi çekemiyorsun,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 Sen diyor, efendim, bu adamdan iraz et, yüz çevir, cahillerden yüz çevir ayeti var. Madem bu kadar ayete göre bu adam hareket etmiyor. Ve <gülüyor> tetrukelu, onu bırakasın ma'am razı. Kalbindeki hastalıkla birlikte bırakasın. Çünkü çekememezlik öyle bir hastalıktır ki, yakar, yakar, kül eder, bitirir. Sevapları da bitirir, insanın ömründe bitirir. Kadınlarda da çok olur. Yok elti, yok görümce.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 Böyle işler yani. Ama Allah için ben işte ama onlar ettiği yapıyorum. Ben çekememezlikten mi yapıyorum? Hiç alakam yok. Ben senelerce unutanım ismini bile bilmiyordum benim. Rakibim değil, benim sahamda değil, Hiç alakası yok benimle. Ama itikadında muhalefetler var herhalde. Ben onu yeritti yaparım. Bunun hasetle fesatla alakası yok. Ben ıslaha çalışıyorum. O ayrı bir şey. Ama sen şimdi daki hocayız. Birbirimize hoca arkadaşıyız. E şimdi biz birbirimizin ne? Onda itikadı ehl sünnet. Benim de itikadım ehl sünnet. Öyle mi? E şimdi bunlar aralarında böyle birbirine girersek biz ne olur? Birinde hastalık var. Çekememezlik kimde varsa onlar azladı. Ondan yüz çevireceğiz. Onunla meşgul olmayacağız. Tedavisi bize ait değil. Allahu Teala. allah Teala buyuruyor ki işte başından beri 2-3 terstir okuyorum. Ayete yeni geldim yani. İlk dersin başında okuduğum ayetlere. ''Feârib habibim yüz çevir ammen'' O kimseden ki ''tevella yüz çevirdi an zikrina'' Bizim zikrimizden yüz çevirenden yüz çevir ''Velem yürit istememiş illel hayatet dünya'' Adam ''sade dünya varsa dünya yoksa dünya'' demiş ''Bu adamı boşver Allah, habibim'' diyor Şimdi Sakal bırakmışsın sarık sarıyorsun veya hacısın veya hocasın veya nesin Veya gelinsin veya görümcesin Yani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 Ya Rabbel Alemin Şimdi esas sorun, bu rektör bu çaycıyla uğraşırsa, o rektör manyaktır Tabi doğruyu konuşalım O zaman uğraşmayacağız, öyle mi arkadaşlar? Siz de aynı şeylere dikkat edin Muhatap olmayın ya Bak bize vaaz ediyor Çünkü diyor Haset eden insan Asla Allah'ın zikri üzeri olamaz Allah'ı düşünen insan Ahireti düşünen insan Allah ona o nimeti vermiş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 Bir adam haccını yaptı bu sene geldi. Farz haccını yaptı, geldi. Sonra da zina etti. Şimdi bu adamın yaptığı zina adam bunun şeyi bozulur mu? Hacci gitti mi yani? Ehli sünnete göre durum nedir? He? Evet. Gitmez değil mi? Mübarek evet. adam bir kere de oh, kitap bilir deyince evet. hemen cevabı verdiler. Ben bile bugün kitapta görmesem zor verirdim.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 Kıybettedik o iftiradan kulakçı çıkarsa haccin sevabını da yarın ahirette alır mı? Alır. Ama mevzu ne? Mevzu o adam bir daha hac yapması borç olarak gerekir mi? Gerekmez. Farizası düşer. Bu farklı bir şey. Anladınız mı? Yoksa da hep de sevaba dokunmaz dersen, o zaman adam köşe. Hepsi yerinde kalırsa sevaplar. E günahları yapsa o zaman zararı yok gibi bile anlaşılmasın. Sevaplara dokunur. Amelin aslına dokunmaz. Şimdi amelin aslına dokunmayınca, e burada da buyurur ki.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 Ha gıpta ediyorum, efendi hazretlere gıpta ediyorum, salihlere, velilere gıpta ediyorum, Allah bana da nasip etsin, onların hallerinden, zevklerinden, bir zerre Ha ben bunu gıptam çoktur Ama, yani şu adama Allah'ın verdiği nimet elinden çıksın, ben bunu istemem Kimse hakkında istemem Ama ehl sünnet dışı Sapık, saptırıcı Adamın elinde imkan var, televizyonda çıkıyor, koşuyor milleti dinden ediyor Aa onlara beddua ediyoruz, hep beraber ediyoruz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 İmanınız gider imanınız Hacılık hocalık para etmez İblis ne oldu Zarar vermeyin ümmete millete kardeşim İslahçı olun ifsatçı olmayın ya Ya bize şey işte Ne desin mübarek İmam Gazali Hazretleri ne güzel vaaz ediyor ya Yapmayın diyor Onun için Haset beladır Efendim İzâ haset peki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 Sünnettir, dualarım kitabında da var. edersem cep dualarına da koydum. He? Mümmü Seleme annemizden rivayet. Dün akşamı kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve, odaya gelirdi. Hani onun nöbetine denk geldiğinde duayı duyuyor. Ya mukallim el Ey kalpleri dilediği tarafa çeviren Allah. Tebbit kalbi ala dinik. Kalbimi dininde sabit eyle. E sen şimdi bunu okuduğun zaman, e tabi Allah senin kalbini ıslah eder. Dua edeceksin yani, başka bir çağrı yok. O zaman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 Amcasıdır, dayısıdır falan. Ama ben on senedir bu biliyorum. Bir kere görmedim bu adamı. E belki dayısı on senedir gelmedi. Yani on sene, yirmi sene burada mühim değildir. İnsan hiç bilmediği, değil mi? Belki, kırk senelik süt kardeşi olduğu kırk sene sonra çıktı. Yani, hüstü yapmaya geniş saha varken, çünkü biliyorsunuz köylerde, kentlerde yirmi sene sonra,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 Zan gelir, zana düşmeyelim. Hüstü zan sahası geniştir. Bunu gerçek hakikata katmış gibi asla konuşmayalım, işleme koymayalım. Bunun da günahından kurtuluşun yolu budur. Ve idâ tatayyârte fâmkûr. İçine bir uğursuzluk geldi. Uğursuzlanmak, hadis-i şerifte buyuruyor yattı yaratı şirkün. Uğursuzlanmak şirktir.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 Haset, içine bir çekemezlik geldi, birine karşı hasedin var. Allah'tan hafiste, gizle. Zarar verme, karşı tarafa zulmetme, kurtarız. İkincisi, ne buyurdu? İzâ hasette festagfirillah. Haset edersen Allah'tan hafiste. Ondan sonra ne buyurdu? He? Ve izâ zanente felâ tu İçine kötü bir düşünce geldi. Onu ne yapma? Kesin ona inanma.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 Canlarımızı, mallarımızı, sevdiklerimizi, dinimizi, imanımızı, maddi manevi nimetlerimizi Sana emanet ettik, sen zahit etmezsin Ya Rabbel Alemin Sen emanetleri zahit etmeyen Allah'ımıza emanet ediyoruz Emanetlerimizi hıfz eyle Ya Rab Muhafaza eyle Ya Rab. Koruma dairenden çıkartma bizi Ya Rab. Veya hayran nasir Bize haset edenleri de ıslah eyle Ya Rab. Hidayet eyle Ya Rab ehl sünnet itikadında insanlar Aynı çevreden, aynı şeyden insanlar Belki de namaz kılan, aruç tutan insanlar da bu durumlara düşüyorlar, kalpler senin tasarrufundadır, ya alemin onları da bu hasetten bizleri de hasetlerin amin, amin. Allahumu salli ala, ala, ala Allah. al ve ala Allahumme Allahumme ridake min sekatike Allahumme Allah inna nas'aluka min khayri ma'a'alika min sallallahu ta'ala alayhi wa sallam na'udhu bika min sharri sallallahu ta'ala alayhi wa anta al-musta'an 'alayka al wa la hawla wa la quwwata billahi al-'ali al-'azim Allahumma inna nas'aluka min wa ma 'alimna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 على سيدنا محمد النبي الامي محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي على وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا Mă ve la ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, s-a întâmplat, s ve întâmplat, s-a întâmplat, s-a întâmplat, s-a întâmplat, s-a întâmplat, s-a întâmplat, s-a întâmplat, s-a întâmplat, ve a întâmplat, s-a întâmplat, s-a întâmplat, s-a întâmplat, s-a întâmplat, s-a întâmplat,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 Cării Mârguți pe ei, Amin.